94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madre. Ve destekçimiz Atilla Altuntaş'a teşekkür ediyoruz. Evet bugün bir konuğumuz var. Ee, ikinci kez e, Gözde bizimle birlikte. Gözde kaza hoş geldin. Merhabalar Gözde. hoş buldum. Merhaba Gözde. Ee, Yeşil Gazete'den e, ve tabii Açık Radyo'dan. E, Gözde daha önce de e, yine Açık Yeşil'e e, bir... Maden Amasra Bartın'daki Maden ile ilgili yazı dizisi nedeniyle konuk olmuştu. Şimdi bir kez daha bu kez Elbistan, hı hı. Afşin Elbistan bölgesine gitti. Onunla ilgili Yeşil Gazete'de bir yazı dizisi yayınladı. Üç bölümden oluşan Küller ve Kökler adı altında. Evet, biz de açık radyo sitesinde yayınladık. Evet hı hı. Sitesinde. 10 Kasım'da kaç Kasım? Arasında 12 Kasım herhalde. Evet 10-11-12 Kasım. Kasım'da 3 bölüm halinde yayınlandı ve son derece çarpıcı gözlemleri var. Afşin Elbistan Türkiye'nin en büyük termik santralinin olduğu bölgeden. Şimdi bugün onu konuşacağız Gözde yle. Biraz Hı -hı. anlatır mısın o bölge neresi nasıl bir durum var Tabii, genel şimdi... olarak? Ya yani şimdi aslında Afşin Elbistan hepimizin aklında çağrıştırdığı somut bir şey olan bir yer. Mesela daha önce gittiğim yerlerde tam olarak öyle değildi ama Afşin Elbistan'da bir termik santrali olduğunu biliyoruz. Çünkü çok uzun yıllardır var. Türkiye'nin ilk termik santral bölgesi. Hatta ben gitmeden birkaç gün önce 30. yılını böyle özel bir törenle falan kutlamışlar. Tam 30 yıl önce 84 yılında bir santrali açılmış. İkincisi de yaklaşık 10 sene önce açılmış bir bölge. Nerededir? Kahramanmaraş'ta aslında. Kahramanmaraş'ın iki ilçesinin... ...ortasına kurulmuş bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yani en önemli e, tarafı aslında belki biraz başlığı da e, koymamı... ...küller ve kökler başlığı koymamı da neden olan şey... Ee, inanılmaz bereketli bir topraktan bahsediyoruz Afşin Elbis'in hafızası deyince. Zaten maden ve termik santral ve oranın toprağı arasındaki ilişkide bunu gittiğim yerlerde daha önce de gördüm. Ee, çok bereketli topraklar olduğu için e, inanılmaz bir kömür havzası var. Türkiye'nin yaklaşık yüzde kırk altısını e, Türkiye rezervinin maden kömür rezervinin yüzde kırk altısına sahip bir bölge. E, ve dediğim gibi yetmişlerin sonundan itibaren işte bu enerji politikası uyarınca yavaş yavaş bir santral e, süreci başlıyordu ve 84'te dörtte ilk santral açılıyor. E, i̇kincisi de Ondan yaklaşık işte 15-20 sene sonra açılıyor. 2000'lerin ortasında açılıyor. iki tane santrali olan, devasa, çok çok büyük bir kömür madeni olan ve etrafında da hala birçok insanın yaşadığı ama belki ondan daha fazla insanın gitmek zorunda kaldığı bir yer Afşin-Evzistan. Çok genel olarak bunu söyleyebilirim. Bu... E santralın iki santral aynı yerde değil mi? Çok yakınlar birbirlerine evet. Onların olduğu yer Elbistan kasabası mı? Onların olduğu yer aslında Afşin ve Elbistan arasında yani arasında. idari olarak Afşin'e bağlı etkilenen çoğu köy ama Afşin ve Elbistan arasında olduğunu yani söyleyebiliriz. Yani köylerin arasında değil mi? Yani Tabii. Kırsal köylerin. bölgede evet, şey evet. değil. Gerçi kent, şey kasabalarda çok büyük kasabalar değil ama e, kasabalara yakın değil yani. köylerin ortası... da yakın. Şöyle Kasab söyleyebilirim. Ee, biz daha çok Elbistan'da kaldık. Elbistan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta A santrali. Hmm. B A santrali ile A santralinin arası da işte 3-5 kilometredir. Şimdi mesela gitmeden önce köylerle ilgili çok fazla bilgim yoktu açıkçası. Ama Çoğul kasabasını duymuştum. Siz duydunuz mu bilmiyorum ama Çoğul Han kasabası A santralinde neredeyse 10 metre uzaklıkta sınırı başlayan. Hatta birazdan dinleyeceğiz. Oranın yani olan kasabasının ilk girişinde bir evle konuştuk. Yani Santral'in Santral'le komşu olan bir evle konuştuk. İlk bölümde yazdığın değil mi? Evet. Hmm, evet. Yani çok yakın bir kasaba var ama onun dışında etraftaki köyler de çok yakın. Yani yerleşim yerinin çok açıkça olduğu bir yer. Zaten Santral kurulurken bu istimlak sürecinde ve kamulaştırma sürecinde var olan bazı köyler de yok olmuş. Mesela Sinekli Köyü'nden bahsettiler. Şu anda hiç kimsenin yaşamadığı bir köy. Halbuki... ...işte bilmem kaç bin yaşayanı olan bir köymüş. Yani bir... Tarihleri de müthiş eskiye kadar gidebilir. Tabii. Yani o bölge itibariyle öyle. Yani dünyadaki en eski medeniyetlerin bulunduğu evet. yerle... ...kurulduğu yerlerden bahsediyoruz aslında. Aynen öyle. Evet. Ama işte 70'lerin ortasından itibaren... ...hala bugüne kadar devam eden bir süreçte... ...yavaş yavaş o kültürlerin de insanların da... ...gitmek zorunda kaldığını görüyoruz. Çok fazla Almanya'ya göç olmuş. Yani şey vardı. Ee, mesela biz gittiğimizde hani biraz daha kışa yavaş yavaş girmeye başlamıştık. Ekim sonu gittik biz. O zaman gittiğimizde e, işte insanlar evlerini falan artık biraz tamir ediyorlar. Biraz insanlar var ama kışın geldiğinizde burada neredeyse kimseyi bulamazsınız diyorlar. Çünkü yurt dışında yaşıyorlar. Geliyorlar, evlerini yapıyorlar ve tekrar geri dönüyorlar. Yani hem iç hem de dış göçte inanılmaz bir sayıya ulaşmış diyebiliriz Avşı Nebis'ten. Peki bu kayıtlarda e, neler Bir şimdi istersen kayıtları dinleyelim. Dinleyelim. E, bu bahsettiğim köylerden e, birkaçına yani epey köy gezme imkanımız oldu. E, yakın köyler ve bir tane de uzak bir köye gittik. Bu aslında şeyi göstermesi açısından önemliydi. Yani yakın ya da uzak olmasının aslında hiçbir önemi yok Fark santralden etmiyor. bahsediyorsak. Yani 10 kilometre uzaklıkta bir köye gittiğimizde de e, çok yakındaki bir köyle aynı şikayetleri duyuyoruz. Duman, kül yani zaten insanlarla konuşmaya başladıkça hepsi o kadar aynı şeyi söylemeye başlıyor ki aslında. Ee, onların bir kısmını dinleyeceğiz şimdi sonra devam edelim Bazı burada amcalarım falan konuşuyor Burası ama Buraya hocam. iki tane termik santrali var Yani dört görüntü. tane olsa tamamen burada hayat biter Tamamen hayat biter yani Yanlış konuşuyorlar <gülüyor> bence yani Sen peki yani bir çalışma imkanı olarak görür müsün oraya kurulmuş olsan? ya Kurulmuş olsa ya çalışma olabilir Şöyle de bir durum var Aşkın'da değil bizim köyde kurulsa termik santrali <gülüyor> belli kişileri alıyorlar böyle Torpil, torpil Tanıklı olan olur. giriyor, torpil olmayan burada böyle boşta dolanıyor, zehiri biz şeyi biz burada hayat ölüyor ama saat süren onlar. Hiç tanımadı, tanır da gelmiş insan burada termikte çalışıyor. Hı. Burada iki, birinde e, filtre var, Hı. birinde yok, bir tane filtresiz olan tamamen bu çevreyi bitirdi, tamamen. Dört tane olsa burada ne olacağı ben onu anlamıyorum. Hı. ...asbest falan çıktı... ...bunların üzerine düşen yoktur... ...burada hiç insanlar hayat sürmüyor... ...hep rezillik hep rezillik... Yani şurda 2-3 kuruş, 5 kuruş elisine geçti mi yani lafı değiştiriyorlar, başka yöne sürüyorlar. Gerçekten burada hayat yok. Şurada, şurada bir ağaç yetişmiyor, hep termiğin yüzünde. Hayat yok. Durdu hayat burada. Bir kar yağıyor. Yani önceden ben kar böyle yerdim. Kar simsiyah düşüyor buraya kar. Kar siyah olur mu? Gerçekten bu termiğin yüzün kül hep. Yağmur yağıyor, zehir. Kar yağıyor, zehir. İçtiğimiz, yediğimiz burada meyvecilik falan yapılıyor, hep zehir. Bu hep termiğin şey. Burada bağ bahçe vardı mesela, öldü hepsi. Hiçbir şey kalmadı. Ofis, Bir beyazları sersek de sen görsen simsiyah. Ha ondan sonra salça seriyor, tarhana seriyor, bulgur kaynatıyor. Bulgur bilir misin sen kaynatırı sereriz? Böyle seriyor. Ellerimiz, kömür, sanki kömür ocağından Ya ne yapalım? da buradan gördüm, eli tutan, ayağı tutan, dizi tutan, parası yani <gülüyor> şeyle bir dizi tutar dalı olan gidi. Bizler gibi kaldık yani. Halbiyse parası dışarıdan gelen yiyip, biz de külü yiyor. Delediye Belediye başkanı buraya geldi, daha başkan olmadı yani kazanıcı biliyor. İşte sizi şeyle yükseldirim, sizi şeyle derim, böyle derim, canım bak hele dedim. Sen bu tahta çıkana kadar bize bulaşı diyeceğim dedim. Buraya çık çıktığın gün deli Hüseyin'i sor, orada ne dediğini, onu unuttum dedim. Geçen gittiydik işte yan Nurat'a dedim ki, canım dedim beni hatırladı dedim. Yok teyze dedi, kimsin ben hatırlamadım. Ben sen evet, ben unuttum dedim. Gel benim bak burada. Sa akşam sağda onu da gel. Onu da gel bir barda çay içelim vallahi kokudur. Burada meşhur kaldığımız oturuyor. En yakın ev sensin galiba. Evet. Direkt hocam bastın direkt benim eve giriyor kül. Evet. Santral direkt buraya geliyorsun. Işte. Var mı sizin aile de bir sorunmaskabı falan bir şey? Konfettiriyor musunuz Ben bu çuva karşıya durmadan Kayseri'ye götürüyorum işte. Ee, Yusuf geminin biri gelişmedi bir bina ufak toparlıyor. Altı ayda bir, üç ayda bir Kayseri'ye götürüyor. Evet. Ama bir maaşın skordan olmadığı bir şey sıkıntı oluyor. Tabii. Buraya tarlam yok, takımım yok. Kötü bir ev buraya satsam, sen de burada oturmayacağım. Satamıyorum da. Ah şu kızım hasta, şimdi skordan bir götüremiyorum Vallahi hastanım. Yok skordan, bir gerilim de yok ablam, neydi? Doğru diyorsun. Niye dedim işte bekliyor bu adam bir iş olursa onu bekliyor başka bir şeyimiz yok kaynağımız. Ben bir şey zoruma gitmiyor şu üç tane santral var bir ocak iki de santral var bir iş bulamıyor bak asgari ücretli şey bulamıyor düz işçi. Bunu bile bulamıyor. Yani buranın sahibi yok onu demek istiyor. Geçtelim bir anca buraya kaldırsa da kurtulsak. Santrali mi diyorsun? Yok bu köy kaldırsa da bir anca kurtulur <gülüyor> geçtelim bir tarafa çeker gider bekmem o zaman. olsa gidersin. Tabii, çoğu çocuğun geleceğini sağlar geçtelim. Tarla takım buna istemek oldu ev aldılar. Hı hı gittiler. Bizim 15-10 karaban kaldı işte. Siz ben, ben şahsı toplamaldılar. Babamın tarlasını topladılar. Ne zaman? Az geçen sene 12. ayın şey, 1. ayın 5'inde benim tar tar tarlamı aldılar. Ha. Ne kadar değer biçiyorlar sizin tarlaya? 9300 kağıt. Kaç dönüm varsa? Ee, 50, 57 dönüm. Benim kendi şahsim gitti. Bizim akrabalarımız olarak 1000, 1300 dönüm idi. Büyük şehir yaptılar buraları. işte bizim bura kasabaydı. Hı hı. Nasıl bir kasabamız var? Bizim burada dokuz bin tane adamımız var, dokuz bin nüfusumuz vardı. Üç bin oyumuz vardı bizim burada. Oy patroncuya. Düştü, düştü, düştü, düştü hiç bir şey kalmadı. Hı hı. Nereden kalmadı? Bu santralın külünden. Ne görüyorsun? Simsiyah, şeyle toprağım. Görüyor bak, görüyorsun yani gerçekten yani şey. İşte. Şimdi kalkacak devlet diyecek alın çoluğunuzu çocuğunuzu götürecek. Benim anamın mezarı orada, babamın mezarı orada, dedemin mezarı orada, benim mezarım orada. E ben nereye gideyim? Bunları toparlıyorum. İstimdik olsun biz. Mesela bizim çoluğumuzun burada gömülecek yeri bile yok. Bir metrekare toprak. Benim çocukluğum burada geçmiş örnek. Niye isimli olacak? Mesela yıllar geçiyor adam Almanya'ya gidiyor. Memleketin değil geliyor. Çocukken yaşadığı yerler görmeye istiyor böyle. Abi, Orada ya. geçen hayatına bağlı. Özlüyor. Orada bir anısı var. Benim yani ben en büyük sorun da benim burada mesela büyüklerimizin anılarının yani geçtiği yerler falan hepsi gitti. Yani belki şimdi bu düşünceye çoğu düşünemiyorum. Dışarı uğramıyor, açıklayamıyor da. Mesela B Santramı'nın yaptığı yerde, bu çöylüler havuz bir sürü insanın geçmişi var oralarda. Yani. Orada belki oturduğu pınarlar var başında, piknik yaptığı yerler var, avlandığı yerler var. Bunlar insanın geçmişi. Yani bu insanların geçmişini alıyorlar. Bir insan gelip, yani ben yıllar sonra gelip burada yaşadıydım diyeceğim, yaşadığım ev yok. Gezdiğim topraklar olmayacak burada. Aslında yani maddiyattan önemlisi de o. Evet. Çok çarpıcı. Ve acı. Özellikle bu parasını dışarıdan gelen yiyor. Biz de külü yiyoruz. Evet. Diyor kadınlardan evet. biri. Evet ve bunu o kadar çok duyduk ki aslında gerçekten herkesin söylediği bir şeydi bu. Hem e, santralde çalışamamanın getirdiği bir e, sıkıntıdan bahsediyorlar orada. Hem de genel olarak hani işte Karadeniz, Ege elektriyonlar kullanıyorlar. Bizi hmm. burada elektrikte bile indirim vermiyorlar ama ona rağmen külünü her şeyini biz yiyoruz diye. E, zaten aslında bu dinlediğimiz kayıtlardan e, belki şeyi çıkarabiliyoruz. Yani insanlar hakikaten orada çok çaresizler. Evet. İlk gittiğimde mesela düşünüyordum. Yani uzun süredir devam eden bir termik santral. Acaba şikayetler nedir? Nasıl harekete geçecekler? Yani o harekete geçebilme, ses çıkarabilme, mücadele edebilme şeyini geçeli çok olmuş insanlarda. Artık biraz önce de duyduk mesela köyü kaldırsınlar gidelim diyorlar. Tamamen vazgeçmiş Tamamen vazgeçme. Yani orada alabilecekleri belki bir şey olabilir mi diye biraz uğraşıyorlar haklı olarak. İşte istimlak bedelini arttırabilmek gibi. Orada bir işe girebilmek gibi. Ve işte köklerinde... ...kalabilmek gibi. Ama onun dışında... ...tamamen köy e, alsınlar... ...biz de kurtulalım, bize de başka bir yerde yaşayacak yer... ...ve iş versinler diyen insanlar da... ...çok oldu evet, tabii ki. De. Gömülecek yerimiz bile yok diyor. şeyit <gülüyor> peki yani bu... ...ortalama böylesi... ...termik santrallerin... 40 yıl <gülüyor> azami... ...kullanım süresi... ...ondan sonra sökülüp atılması... ...bitirilmesi gerekiyor <gülüyor> değil mi? Evet. E, bu da en eskilerinden biri aslında. Yani Birincisi. Yani. Evet, yıl ama dört tane bilmiyorum. daha yeni ünite yapılıyor ama işte. Yani ona hazırlıklılar aslında. Kesinlikle öyle. Yani şimdi şöyle aslında e, Santral ile ilgili bu konuyla ilgili uzmanlar sizin de söylediğiniz gibi e, 40 yıldan fazla kalmaması gerektiğini söylüyorlar. Zaten Al Santral'in bu şartlarda... 40 yıl 30 yıl falan değil ilk başta da e, yanlış kuruldu ve devam ettirilmemesi gerektiği söyleniyor. Çünkü işte defülilizasyon e, sistemi denen bir baca arıtma sistemi var. Yokmuş, yokmuş. Bu A santralinde yok. yok. B santralinde şu an var. Yani 30 senedir A santralinde bu olmadan çalışıyor zaten. E, biz gittik işte işletme müdürü yardımcısıyla görüştük A santralinde. E, Yani bir şey yok diyor sorun yok diyor biz devam edebileceğiz diyor ama orada anladığımız kadarıyla Enerji Bakanlığı'nın Enerji Bakanlığı ile yapılan bir yani bir özelleştirme süreci var ve Enerji Bakanlığı bu özelleştirme sürecini bitirmeden herhangi hiçbir yatırım yapmak istemiyor çünkü ölü yatırım olarak görüyor. Yani biraz karışık bir mevzu var A santralinde biraz önce Ümit'in söylediği gibi öte yandan dört tane daha santral yapmak istiyorlar B, C, D ve E santralleri yok, B var. pardon C, D, C, E ve G, G. santralleri. Bunlardan bir tanesinin hatta işte bir buçuk iki sene önce e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden TAKA isimli bir firmayla e, şey yapılıyor. 12 milyar dolarlık bir anlaşması yapılıyor. Fakat e, Birleşik Arap Emirlikleri geri çekiliyor. E, Güney Kore ile bir anlaşma yapılacağı söyleniyor ama o da bilinmez. E, i̇ki santralde çok yakın bir alanda yapılacağı söyleniyor. Ama şu anda yani ismi var kendisi yok gibi bir şey bir de dev, bu, bu santral dev bir süreci. San, dev bir proje bu çünkü mevcut iki santral 1440 dört megawatt değil mi? Evet. Yani 1440 artı 1400. Evet, 40, değil evet. Iki mi? tane. Bu dört e, tane yeni ünite 8000, 8000. megawatt olacak. Aynen. Yani e, mevcutlardan da bir buçuk kat falan büyük her bir ünite. Evet. E, bu aynı zamanda e, bunlar yerli kömüre, yani oradan çıkan kömüre dayalı ve Hı. oradaki dev kömür sahalarının da artacağı anlamına. E, geliyor herhalde çünkü orada senin demin söylediğin Türkiye'deki lignit rezervlerinin yarısı orada evet. yatıyor yani evet. ve burada evet. düşük kadar devam edecek kömür değil mi Niye Tabii çok e, çok düşük, çok düşük e, kahverengi ve... kömür dedikleri evet. dünyada hiçbir zaten itibar bulmayan bir kömür yani enerji şeyi düşük, düşük verimi düşük çok kirletici bol miktarda içinde kükürt uranyum evet. e, radyasyon falan kömür. da dahil tabii, yani tabii evet. bulunan bir kömür. Ee, bu arada şeyi yani iki tane maden sahası var bir tanesi kaza nedeniyle kapalı değil mi? O kazayla ilgili de biraz Tabii. anlatır mısın? Tabii ondan bahsetmek lazım zaten bu santral ve maden alanlarından bahsederken şimdi şu anda Yeşil Gazete'deki <gülüyor> haberde İmkanlı olanlar bakabilir fotoğrafından inanılmaz büyüklükte bir kışla köy madeni var orada evet. kömür madeni fakat o maden şu anda sadece yani normalde A santralinin e, kömür ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş bir e, maden havza sonrası e, şu anda A ve B santraline e, bakıyor yani ikisine de kömür gönderiyor çünkü B santralinde 2011 yılında çok gerçekten elim bir kaza oldu e, iki, 11 işçinin hayatını kaybettiği ve dokuzunun bulunamadığı yani şu anda hala, hala yerin, altındalar. yerin altındalar değil mi? Evet Çölollar Maden Havzası özel bir şirkete bağlı bu Maden Havzası ve... Ciner'in kon... değil mi? Ciner'in Maden <gülüyor> Havzası evet. Oraya gitmeye çalıştık işte içeri kimseyi sokmuyorlar zaten devam eden bir soruşturma süreci var. O yüzden de Maden Havzası şu anda kapalı çalışmıyor. Fakat... Tabii insanlarla biraz konuştuk ne, yani. Neyi soruşturuyorlarmış mesela? Ha, ben de onu soracaktım. Yani, ettim ettim yani. yani. yani kamu davası senedir. açılmış. Kamu davası açılmış. Hatta ben bu haberi yazarken biraz bakındım. İşte ben haberi yazmadan bir iki hafta önce son duruşması görülmüş. Ee, i̇şte belgeler eksik falan diye uzatılıyor süreç. Yani Yazıda da vardı. Evet, evet. belgelerin eksik olduğu gibi Oysa bir şey Oysa şey var. çok net bir şekilde söyleniyor. Yani gel, geldiği görülen bir kaza yine aynı Soma'daki evet. ya da Ermenek'teki gibi. ...çökmeler oluyormuş, hı hı. çökmelerin altında destek yapıp devam etmişler değil mi? Yani çok net ne oldu aslında. Evet, ve yani suyu çekmemişler yine. Suyu yani. çekmemişler, evet. temel sorunu. Bir de e, şimdi mesela biz karşılaştım olarak gördüğümüz için biraz somut olarak daha iyi anladım. Mesela bu bahsettiğim Kışlaköy dediğim devasa maden havzasında... E, ...Şeyk diyorlar ona, işte şey, merdivenler yapıyorlar. Yani çökmeyi engellemek için geniş alanlar açıyorlar. Bu e, açılan alanlarda mesela çok uzun süreli ve işte... Uzun süreçli bir çalışma olmuş fakat cinlerin açtığı bu maden havzasında e, çok kısa süreli ve e, çok kısa e, şeyler basamaklar oluşturmuşlar. Bu da çökmenin daha çok hızlanmasına neden olmuş yoksa madende çökme çok da garip bir şey değil e, anladığım kadarıyla. Fakat bunu önlemek için e, sağlam bir altyapı Ama çalışması lazım. Ama 11 kişiyi lazım. birden altına alacak dev bir e, kaymadan bahsediliyor evet değil mi? Ki bu bahsettiğimiz 11 kişinin öldüğü kazadan 2 gün önce de zaten bir çökme olmuş. Fakat o çökmenin ardından herhangi bir şey yapılmamış. Aynen yani, devam etmişler. Evet, kurtarma yani. çalışması. Yani o biraz düzeltme çalışması yapılmış ama maden durdurulmamış örneğin. Yani dolayısıyla görün yani çok şaşırtıcı ve öngörülemez bir kazadan bahsetmiyoruz yine. Yine diğer maden alanlarında gördüğümüz gibi. Ve o 9 işçi de hala yerin altında çal... yani duruyorlar. Duruyorlar. Yani belki şeyi de söylemek lazım. Ciner deyince dinleyiciler de bilmiyorlardır. Belki bazıları yani çok Türkiye'nin önemli medya patronlarından da biri aynı zamanda. Dolayısıyla yani ona ait gazetelerde Haber Türk'te mesela ya da hangi Haber Türk diye bir televizyon var mı bilmiyorum. Ona ait bir televizyon kanalı da var. Onlar da bu gibi konulardan bahsedilmesiz söz konusu bile olamaz tabii yani. Ama bunu Söylemek lazım her seferinde çünkü unutuluyor, bilinmiyor, evet. insanın aklından kaçıyor. Çok önemli bir bağ bu yani. Evet, evet şimdi bir de e, bu yok ettiği diyeyim e, termik santrallerin ve kömür madenlerinin yok ettiği köylerden bir tanesinden bahsediyorsun. ikinci bölümde e, Berçenek köyü. E, i̇stersen ondan biraz bahsedelim ama bahsetmeden önce tam da bu e, yazının başında geçen... Türk'ü, e, Aşık Mahsuni Şerif'in köyü çünkü öresi. Evet. evet ya çok ee, çarpıcı. Yine hatırıma de. düştü berçenek, aktı gözüm yaşı oldu bir kanlı çanak, dumanlı dumanlı oy bizim eller oturup ağlasam delisin derler. Bir dinleyelim Aşık Mahsuni'den. One day, we'll You may have me Afşin'in etrafı Baile Bostan. <gülüyor> ya alay eder gibi yani. <gülüyor> Hakikaten. Yani trajik, bütün trajik. Gözde'nin, Gözde kazazda konuşuyoruz Açık Yeşil'de. Yeşil Gazete'de yayınladığı ve geçen ay bölgeye gidip Afşin Elbistan'ı köy köy dolaşıp yazdığı Küller ve Kökler yazı bahsediyoruz. Ve Belçenek. ...köyüne gelmiştik. E, Aşık Mahsuni'nin köyünü de yok etmişler aslında. E, yani yaşanmaz hale getirmişler. Evet. Yani bütün bu yazdıkların içinde beni en çok çarpan şeylerden bir tanesi bu oldu açıkçası. Yani insanların e, hep anlatıyorlar bizim buralar işte Aşık Mahsuni'nin demin de dediği gibi... ...hani Afşi'nin etrafı bağ ile bostan, buranın bağları hani... Dillere destan. Dillere destan. E, bir güç geliyor... İsmine devlet denen veya şirket denen bir güç geliyor sizin elinizden o toprağı alıyor size de diyor ki e, ya git ya burada öl değil mi evet evet kabaca tamamen öyle. Yani, köylülerden biri pardon sözünü canım. kestim köylülerden biri ses kayıtlarında da şey söylüyordu bütün geçmişimiz de gitti zaten diyordu asıl bu bağ ile evet. bostanla beraber hayal gücü ve geçmişe tarihi yok eden bir hafızayı da yok hafızayı, ediyor hafızayı belleği yok eden bir şeyden bahsediyoruz çok acayip yani. evet. Ve bunun yine aslında dönüp dolaşıp paraya gelmesi de biraz korkutucu geliyor bana Yani biraz önce dinlediğimiz konuştuğumuz insanlar hep şey diyorlar yani bağı bahçesi olanlar tarlası olanlar onu satma imkanı olanlar istimlak edenler yani 3-5 paraya olsa bile e, satabilenler gitti biz burada garibanlar olarak kaldık diyorlar yani orada kalan insanlar hakikaten artık hiçbir çaresi kalmamış olan insanlar e, bu dan bir cümle söyleyeyim e, Afşin-Evistan bölgesinin özellikle üzüm bağları çok meşhurmuş. Yani orada özel bir üzüm e, türünün e, yetiştirildiğini söylediler. Fakat işte 80'lerin ortasından itibaren biz artık o üzümün ne yüzünü gördük ne bağları gördük hiçbir şey görmedik demek. Enerji, enerji Bakanı'na sorsak herhalde daha taş bağ oldu. Türkiye'ye enerji lazım <gülüyor> derler evet. herhalde değil mi? Muhtemelen. Zeytinler için söylediği gibi. Evet muhtemelen. Evet, e, açıkçası çok trajik ve... E, Yani şeyi okudukça insan da hep onu ıı, düşünüyor. Tam bir çaresizlik evet. e, hali. Yani e, mesela bir yerde bu yeni yapılacak olan ünitelerden bahseden e, bir köylülerden biri şey diyor. Ne kadar kötü bir şey olduğunu, işte insanların kanser olduğunu, annesi mi e, bir, birisinin kanser olduğundan bahsediyor. Hı hı. Hemen ardından da diyor ki yapılsa da iş bulsa Evet, evet, evet. Ya yani Böyle bir çaresizlik gerçekten ya, verici. İçmazın büyüğü, evet. E, Ve mesela Berçenek köyünü ben muhtarıyla konuşmuştum Mevnit Kul. Belki ondan küçük bir şey bahsedebilirim. Şimdi bu çaresizlik dediğin şey çok önemli. Çünkü oradaki insanların hayati fonksiyonu haline gelmiş bu. Yani bir yandan istememek, bir yandan e, kanser olmak, solunum hastalıkları olmak. Bu arada bu söyleşte çok bahsedemedik ondan. Yani sizinle muhabbetimizde ama e, gerçekten neredeyse herkes solunum hastası. Koa gibi kronik solunum Çocuklarda hastalıkları da var. Çocuklarda da bu emin kayıtlarda da evet. vardı. Çocuğu doğumsal bir hastalığı var değil mi? Evet. Çocuğun, e, lösemi hastası çok. Çocuklar arasında lösemi çok görülüyor. E, zaten kanserden dolayı insanlar artık 55-60 yaş ortalamasına düşmüş durumda oradaki yaşam anladığım kadarıyla. Çünkü herkes öyle diyor. E, ve Ve mesela yeni gelen kuşakta bir takım kalıtsal rahatsızlıklara da ortaya çıkmaya başlamış. Onun dışında erken doğumun çok olduğunu söylüyorlar. Yani bunun gibi sağlıkta artık kaçınılmaz, göz ardı edilemez çok büyük sorunlar yaşanıyor. Fakat buna rağmen insanlar mesela yeni santralın açılmasını bekliyorlar hala. Yani şu üçüncü santral açılsa da belki bize bir umut iş olur diyorlar. Mevlüt Kul konuşurken Mevlüt Kul işte orada en fazla... ...muhalif olan ve bunun da... ...seslendirebilen insanlardan bir tanesi... ...bir parti bağlantısı falan varmış çünkü... ...yani bir şekilde milletvekilleriyle görüşen bir insan... ...ama diyor ki yani ben mesela... ...B Santrali'nin açılışı sırasında... ...işte dilekçeler hazırladık... ...imzalar verdik, açılmasın dedik... ...fakat en sonunda gittik o... santralin temel atma töreninde biz de gittik... ...işte ellerimizi çırptık, katıldık ona... ...çünkü insanlar seni dışlıyorlar... ...hiçbir şekilde kabul etmiyorlar... ...ve hiçbir şekilde katılmıyorlar bu mücadeleye... ...dolayısıyla... Ee, çok böyle şey bir alan var orada yani nasıl anlatacağımı tam bilemiyorum ama sanırım anlatabildim. Ee, çaresizliğin doğurduğu bir göz ardı etme e, durumu da var. Yani insanlar hakikaten yaşamanın yollarını arıyorlar ve bu yaşamanın yolu neyse hani iş mi, kül mü, işte duman mı tamam yani biz onu da e, kabul ediyoruz noktasına gelmişler. Evet yani Upton Sinclair'in ve John Steinbeck'in Amerika'daki bölgeler için yazdıkları... ...şartları ya da... ...Emile Zola'nın işte Fransa'da... ...aynı... ...Charles Dickinson... Yani hiç bir Başbakan fark... da bir sorsak bunu söyleyebilir herhalde... Evet. ...19. yüzyılda İngiltere'de de böyle... ...ya da Fransa'da da böyle... <gülüyor> ...20. Evet, ...çok yani şey... ...öğrenilmiş çaresizlik dedikleri evet. bu olsa gerek Aynen. işte yani... ...yapılacak Aynen. bir şey yok gibi ama... Yenilerinin yapılmasına engel olacak olanlar da kendileri başka bir güç dışarıdan gelip bunu engelleyemez herhalde evet. Ve yenilerinin yapılmasını engel, yani yenilerin yapılmasına karşı bir mücadeleyi de aslında devlet bu çaresizliği orada kurumsallaştırarak bir anlamda engellemiş diyorlar. Yani evet. ben bugüne kadar hiç Afşin Elbistan'la ilgili bir mücadele hatırlamıyorum. Hiç duymadım açıkçası. Yani yatağında Gökova'da, hatta Soma'da bile yani son zamanlarda... Bile olsa hani birçok yerde bir mücadele vardır, Ramasra'da, Çanakkale'de falan, Sinop, Gerze'de falan. Ama Afşin Elbistan Kardeşim. en eski termik santral ve en kirletici termik santral. O yüzden i̇şte bu ama. Greenpeace'in sessiz katil raporuna göre de en kirletici ve en çok ölüme neden olan santral olduğu da görünüyordu zaten. Ama hiçbir hareket hı hı. bugüne kadar ben duymadım. Ee, bu artık bilmiyorum bir şekilde e, devletin başardığı bir şey diyelim. Kötü bir başarı olmuş ama. Evet. Durun. bu çok teşekkürler gözde. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Bu konuştuğumuz Afşin Elbistanla ilgili yazısını e, Küller ve Kökler diye ararsanız Yeşil Gazetede okuyabilirsiniz. Ve Açık Radyo'nun da web Sitesini sitesinde de. De. görebilirsiniz. Çok teşekkürler. Şey Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Yeşil.